Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah, Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helalden mi, yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacak. Allah'ım, lütfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları, bizim için bereketli yap. Katında bulunan nimetlere, Rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle.